Ki efendim fıkı kelime anlamı itibarla fıkı anlamak demek, idrak etmek demek. Kur'an kelimde de fıkı bu çerçevede kullanılıyor. Mesela kalu ya şu ma nefkahu kesi ramin matakur. <gülüyor> ne diyorlar Şeyh Aleyhisselam'a? Ma nefkahu kesi ramin matakur. Yani dediklerinin çoğunu anlayamıyoruz diyorlar. Kalu ya şu aybu ma nefkahu kesi ramin matakur. <gülüyor> Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde ''Men yuridillâhu bihi khayran yufakihu fid din'' Bu hadiste yine bizim bugün kullandığımız manada değil, daha genel bir çerçevede Allah Teala kimin hayrını murad ederse onu dinde fakih kılar. Yani bütün ulum İslami'yi yedi, onu fakih kılar. Yani Kur'an'la Hakim'e baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine baktığımızda fıkhın daha genel bir anlamı var. Genel bir çerçevede kullanılıyor. Efendim, böyle e, sabah tabii e, uykunuz gelebilir, e, gelmiyor elhamdülillah, diri dinliyorsunuz. Ayakta da dersi anlatabilirim eğer böyle şey oluyorsa ama isterseniz yani büyük bir mekan Elhamdülillah böyle çok canlı dinliyorsunuz ama şöyle bir ayağa kalkın isterseniz. Hani uykunuzu e, gidermek için bir tebdili mekan edin. He, şöyle bir kalkın ayağa olduğunuz yerde. Evet. Böyle yer değişebilirsiniz yandakiyle yoksa şey yoksa olabilir. Olduğunuz yerde de kalabilirsiniz. Peki efendim şimdi kelime anlamı bu fıkın yani anlamak idrak etmek demek yani e, derin bir anlayış aslında derin bir anlayış yani kelime de bu var derin bir anlayışa fıkıh diyoruz peki e, sahabe zamanında bu şekilde anlaşılıyor tabiin zamanında böyle Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi geliyoruz fıkıh nasıl tarif ediyor ne diyor? Ma'rifetun nefsi ma lehha ve ma aleyha. Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi. Fakat bu vicdanîyata girer, girer. Akaidi içine alır, ameli içine alır. Yani bütün ulum İslami'yi içine alıyor. Kişinin lehinde, aleyhinde olan şeyleri bilmesi. Onun için Hanefi fukahası Ebu Hanife'den sonra ona bir kayıt getiriyorlar. Ne diyorlar? مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا aleyha عَلَيْهَا diyorlar. Kişinin leh ve aleyhinde olanla, ameli olarak yani amel cihetiyle leh ve aleyhinde olanları bilmesine fıkıh diyoruz. Peki bu tanım bize bugünkü fıkıh verir mi? Vermez. Abu Hanife'den sonra rahmetullahi aleyh fıkı tarif ediyorlar ki bugün o tarif çerçevesinde fıkı anlıyoruz. Ne diyorlar? Bu tarifi de yazalım. El-ilmu bil ahkamis şer'iyyetil amaliyeti'l muktasebe min edilletiha tafsiliyeti bil istidlal. Kelime kelime söyleyeyim şimdi. El-ilmu bil ahkami bil ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı ahlamı El ahlamı ahlamı ahlamı Min edilletiha, min edilletiha tavsili min edillet ha tavsili bil istedilal tekrar ediyorum el mu bil ahkemmişşerah yetil ameli yetil min edillet ha tafsili bil istidilal istidilal el ilmu bil ahkâmi şer'iyyetil ameliyyetil muktesebeh min edilletihet tafsiliyeti bil istidilal fıkhın tanımı bu peki nedir bu şimdi Ahkamı bilmek hüküm hükümde ne var? bir yargı var kaydı ihtirazi var kaydı ittifakı var şimdi Diyorsunuz ki, hepiniz gelsin, Ahmet gelmesin. Nedir bu? Kaydı, ihtirazi. Herkes, Ahmet hariç herkes gelsin. Nedir bu? Kaydı, ihtirazi. Ahmet gelmesin, herkes gelsin demektir. Şimdi siz bir tanım yaparken kelimeler orada olur. Her kelime bir kayıttır. O kayıtla bir takım şeyleri dışarıda bırakırsınız. Diyorsunuz ki şimdi, önce ahkamı bilmek. Hüküm. Ne hüküm? Su 100 derecede mi kaynar? Öyle. Peki su 100 derecede kaynar. Bir hüküm mü hüküm? Peki şer'i bir hüküm mü? Değil. Peki Allah Azze ve Celle vacibul vücuttur. Hüküm mü? Hüküm. Nasıl bir hüküm? Şer'i bir hüküm. Ama ameli değil. Nasıl? Akide ile alakalı bir hüküm. Peki o zaman diyeceğiz ki yani su 100 derecede kaynar. Bunu dışarıda bırakalım. Bu da bir hüküm ama biz bunu kastetmiyoruz fıkıh'tan. Ama ahkamı bilmek dediğin zaman su 100 derecede kaynar. Bu da içine giriyor. Ahkama bir kayıt getirelim. Ne diyoruz? El-ilmu <gülüyor> bil ahkami şer'iyye. Şer'i hükümleri bilmek. Şer'i hükümleri bilmek olunca 100 derecede su kaynar. Dışarıda kaldı. Peki ama ne içine girdi? Allah vacibul vücuttur içinde. Akaidle alakalı hükümler içinde. Ama biz fıkıh tarif ediyorduk. Ne diyoruz? Yeni bir kelime getirelim. Akaidi dışarıda bırakalım. Ne diyoruz? Ne dedik? El-ilmu. Evet. Bil-ahkâmi şer'iyetil ameliyyeti. Değil mi? Ameli. Ameli hüküm. Ameli hüküm deyince... Hakaidle alakalı hükümleri dışarıda bırakmış olduk. Peki, ameli, şer'i hükümler. Bunları bilmek. Peki, nereden alacaksınız bu hükümleri? Yani Kur'an-ı Hakim'de, işte, e, efendim, zina haramdır diye yazıyor mu? Şu haramdır diye, yani hurrimet kelimeleri var Kur'an-ı Kerim'de ama, yani bunlar sınırlı sayıdadır. Peki, e, biz, haramı helali nereden çıkarıyoruz? Tafsili delillerden. Peki tafsili delil ne demek? Muayyen, Heh, muayyen meselelere dair delil ayet ve hadisten. Kur'an ve sünnetten neyi çıkarıyoruz? Usulü fıkıh çıkarıyoruz. Kur'an ve sünnetten usulün kaidelerini çıkarıyoruz. Ama ayet ve hadisten ayet-i kerime, hadis-i şerifte. Tabii şimdi şunu da söyleyeyim. Müslüman lisanıyla oryantalist dilini birbirinden ne ayırır? Şunlar ayırır. Hani Nahiv'de belki ileriki kitaplarda görürsünüz ama hocalar girebilirler oraya. Sıfatın çok anlamı var. E, tazim anlamı var, takbih anlamı var. Mesela e, biz e, konuşurken... E, Kabe'yi anlatırken, Medine'yi anlatırken, Kur'an-ı Hakim'den bahsederken hep sıfatlar getiriyoruz değil mi? Niçin getiriyoruz? Sıfat. O sıfatları tazim için getiriyoruz. Ne diyoruz? Mekke'yi mükerreme diyoruz. Medine'yi münevvere diyoruz. Kur'an-ı Kerim diyoruz. Kur'an-ı Hakim diyoruz. Allah da öyle diyor. Cenab-ı Hak ''İnnehu le-Kur'anun kerimun'' diyor bak. Değil mi? Kur'an demiyor. Kur'anun kerimun Kur'anen Arabiyen diyor. Yani sıfat ona bir tazim getiriyor. O halde sünneti seniyye. Öteki sünnet der ama biz ne diyoruz? Sünneti seniyye diyoruz. Sünnet desek tabii bir şey yani o edep müeddeb dili kaybetmiş oluruz. Yoksa bunlar adamı İslam'ın dışına çıkarmazlar. Ama eslafımızın lisanı böyle. Onların lisanını kullanırsa Allah Teala bizi onların ilmine de inşallah varis yapar Onların yoluna hizmetkar eder Büyük adam bunlar Tabii ki insandırlar Tabii ki hataları var Tabi ki yanlışları var Ama biz onların eğer kitaplarında bir zuhul varsa Onun ne diye anlıyoruz Burada bir sepki kalem var diyoruz değil mi Kalem kaymış Burada bir zuhul var diyoruz Yoksa böyle mikrofona geçip ekranın başında işte onların hatası vardı buldum diye böyle. Bu da ilim ahlakına, ilim edebine uymaz kardeşim. Böyle bir şey yok. Ee, bir defa kif mekanek ekif mekâni diyor. Ebu Hanife değil mi? Muhammed Bakır'a ne diyor? Haddini bil diyor, haddimi bileyim. Haddini bil, haddimi bileyim. Sen peygamber turunusun. Konuşmana dikkat et, ben de sana karşı edebimi kuşanayım, müeddeb bir lisan ile seninle konuşayım. Biz edepli olma mecburiyetimiz var, ya edepli olacağız. Ama böyle kapıyı kapattığınız zaman, millet yoksa baş başa olduğunuzda baktığınız ki bu adam sünnet tanımıyor. Yani Resulullah Efendimiz'e karşı çok ağır ifadeleri var. Milletin huzurunda olmaz yine. Çünkü gâit kelimesini Kur'an-ı Hakim helâ için kullanarak diyor ki milletin işinde böyle galiz ifadeleri kullanma. Kapıyı kapattın mı onun kenara al söyle ona söyleyeceklerini. Orada de haddini bil orada de. Peki efendim o zaman müktesebe olacak bunlar. Nereden alacaksınız bu ameli şerî hükümleri tavsili delillerden? Şimdi bakıyoruz Kur'an-ı Hakim'e. اَقِيمُ السَّلَاتِ buyuruyor. Değil mi? Namaz kılın. Peki, namaz farzdır demiyor bize. اَقِيمُ السَّلَاتِ emir diyor. Kaç çeşit emir kipi var? 16'ya kadar çıkarıyorlar. Daha fazla çıkaranlar da var. Emrin çeşitlerini Kur'an-ı Kerim'de. Peki, bu emir burada vücud mudur? İbaha mıdır? Nedip mi bildirir? Nedir yani? Nasıl anlayacağız? Şimdi bizim bir kaidemiz var diyoruz ki kullu emrin yufidu emrin yufidul wucub ida تجردا anil القرائن yani emir karineleri olmazsa mutlak olursa o zaman ne ifade eder wucub ifade eder wucub Ediyoruz diyoruz ki emir wucub ifade eder aqimussalate emirdir o halde namaz kılmak nedir vacip yani farzdır işte ulemamız Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten farzı, vacibi, müstahabı böyle çıkardılar kardeşlerim. Yani fıkhın ahkamını böyle çıkardılar. Tafsili delil hangisi? Ayet. Akî mussalâte. Alıyorsunuz şimdi ayet-i kerimeyi. Namaz, farz mı, vacip mi, müstahab mı onu çıkaracaksın. Ne diyorsunuz? Emir, ucub ifade eder. Akî mussalâte, emirdir. O halde namaz, vacip yani farzdır diyoruz. İşte zina ile alakalı diğer haramları vesaireleri bu şekilde çıkardılar. Böyle çıkarıyoruz. Nasıl bil istidlal işte istidlal yoluyla bahsettiğim şekilde bunu yapıyoruz. O halde fıkhın tanımı bu. Fıkı tarif et dedikleri zaman böyle tarif ediyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz. El-ilmu bil ahkamish-şer'iyyetil amaliyyetil muktasebe edillet ya tavsili yeti birsilla Peki fıkın dönemleri fıkın tarihine baktığımız zaman 6'ya ayıranlar var biz 5 ayıralım alalım fıkı birinci dönem Allah resulü zamanı birinci dönem Allah resulü zamanı Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında fıkın merkezinde ne var vahiy var Efendimiz'e gelip soruyorlar yeseleki anil Ehille diyorlar. Hilallerden soruyorlar. ki anil hamri vel meysir <gülüyor> diyorlar. Kumardan, işkiden soruyorlar. ki anil enfal. Enfalden soruyorlar. Sorulara cevaplar var. Bir. Yani vahiy böyle geliyor. Soru, cevap. iki Ne var? Hadise var. Olay var. Olaylar üzerine ait kerimeler nazil oluyor. Buna ne diyoruz? Sebebi Nuzul diyoruz. Ama sebebi nuzul. Kur'an-ı Hakim'in, tarihselcilerin iddia ettiği gibi, Kur'an-ı Hakim'in, Kur'an-ı Kerim'in varoluş sebebi değil. Ne sebebidir? Anlaşılma sebebidir. Daha iyi anlaşılma sebebi. Şimdi burada iki kardeşimiz, efendim, hafizanallah, kalksa birbiriyle münakışerse, burada ders anlatılırken, on yıl sonra deseler ki size, yani İfam'a gitmiştiniz. Orada işte İhsan ders anlatıyordu. İki tane kardeşimiz kalktı. Böyle münakaşa ettiler. Unutur musunuz? Gördünüz ya. leysel habaru كَلَعِيَانَ Yani e, e, görmekle haber aynı değil. E, belki size haber geliyorsa unutuyorsunuz. Ama gördüğünüz öyle zihninizde kalıyor. Şimdi ben size anlatsaydım 10 yıl önce burada ders anlatırken böyle bir şey oldu faraza. İki ay sonra aklınızda kalmazdı bu. Ama görünce onu unutmuyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i Arap Yarımadası'nda sahabenin zihin dünyasına cenab Hak indirgeyecek. Anlayacaklar bunu. Yani Ayşe annemize bir kadına bir eve iftira edecekler. İslam'ı çökertemiyorlar maddi cephede eve giriyorlar. Ayşe anamıza iftira ediyorlar. Allah Resulü'nün evine giriyorlar. Peki bunun ne kadar çirkin bir hadise olduğunu anlamak için Kur'an-ı Hakim işte ayetleri indiriyor Nur suresinde. Ki ayet-i kerimeler oluyor. kazf haddi geliyor ve görüyorsunuz siz bu hadiseyi. O olay üzerine bu ayetler gelince hadisenin arka planını anladığınızdan, bildiğinizden, gördüğünüzden dolayı o münafıklara aldanan sahabenin bile sokakta Had cezasına mahkum olması Zorunuza gitmiyor Vela tekbelü lehum şehadeten Ebeda Bu had yiyenlerin iftira edenlerin Yani namuslu Bir kadına ya da erkeğe Kadına da erkeğe de iftira edilirse Aynıdır ikisi de had cezası yer Bu adamın ebedi ebediyen Şehadeti kabul edilmez Neden işte Ayşe'den bakın Oradan meseleyi idrak edin Dolayısıyla bu sebebi nüzüller Kur'an-ı Hakim'in anlaşılma sebebidir. İşte burada bu meseleyi anladığınız gibi yoksa varoluş sebebi değildir kardeşim. Çünkü Allah'ın ezeli ve ebedi kelamıdır Kur'an-ı Hakim. Fakat bu tarihselciliği şöyle deyip geçelim, ileride inşallah ona geliriz. Bunlar ne diyorlar? Kur'an-ı Hakim yerde bitti diyorlar. Öyle diyor Nasır Hamid Ebu Zeyd. Yerde bitti diyor. Peki Allah ne diyor? Biz indirdik diyor biz bunu. Onlar diyorlar ki Fazıl Rahman, kuran Hakim peygamberin zihnine geldi. Halbuki kalbine geldi diyor kuran Hakim. Peki o niye zihnine geldi diyor? Çünkü zihin, ben şimdi size ders anlatıyorum. Önceden bildikleriniz var. Her dediğimi alıyor musunuz? Zihninizde bir terkibe tabi tutuyorsunuz alıyorsunuz ayıklıyorsunuz zihin onu bir ameliyeye tabi tutuyor ama kalp öyle değil. La tuharrik bihi lisanak leta'cela bih inna aleyna jam'ahu ve Yani onu o kalpte muhafaza edecek kim Allah azze ve celle. Dolayısıyla noktasına harfine müdahale edilmeyecek. Kalp geleni olduğu gibi anlatır. Olduğu gibi arz eder. Onun için Kur'an-ı Hakim peygamber aleyhisselamın zihnine diye nereye geldi? Kalbine geldi. Fuadek buyuruyor Allah Azze Celle. Kalbe geldi. Ya fazlurrahma sen bunu Allah'tan daha mı iyi biliyorsun ya? E senden mi öğrenelim? Senin hocan Gadamer, senin hocan Diltey. E Kur'an-ı Hakim... Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Cenab-ı Hak'tan geliyor. Onun hocası Cibril. E böyle yazıyor Kur'an-ı Hakim'de. Allah böyle gönderdi. E bırak da müsaade buyur da e Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Vahiy Allah Resulü'nün kalbine mi geldi yoksa zihnine mi geldi? Ama bununla nereye gidecekler? Şuraya. Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhissalatu vesselama mana itibariyle geldi. Ahkam ayetlerini Efendimiz aleyhissalatu vesselam Arap örf ve adetinden aldı. Yani dolayısıyla bu kurallar, bu kaideler nedir? Aslında Arap örf ve adetine aittir. Yani Kur'an-ı Kerim şimdi şunu söyler diyor onlar, tarihselciler. Hırsızlığı engelle. Vesaliku vesariqatu faktuu eydihuma cezâen bimâ kesebâ nekâlen minallah. Peki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hırsızlığı nasıl engelliyor? Amnurabi kurallarında hırsızın eli kesiliyordu. Allah Resulü Aleyhisselam da bunu görmüştü. Cenab-ı Hak ona hırsızlığı engellemeyi emretmişti. Aldı bu cezayı, bunu bu manaya döktü. Dedi ki hırsızın eli kesilir kardeşim. He, peki, o zaman bugün siz hırsızlığı hapse koyarak engelleyebiliyorsanız zaten... E, gayeye bakacaksınız amaca bakacaksınız amaç nedir hırsızlığı engellemektir yoksa aynı ile bu ceza değildir diyorlar İşte bunu götürüyorlar bütün ahkam ayetlerini uyguluyorlar bu nedir Kur'an-ı Kerim'i ahkam ilahiyeyi içerden inkar etmektir içerden çökertmektir yani böyle bir İslam olabilir mi böyle bir Kur'an olabilir mi ya Allah oradan indirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan gelen vahyi almıştır. Ee, efendim Hasan Hanefi de diyor ki Kur'an'ın iki dönemi var. Bir, teşekkül dönemi. Bir, teşkil dönemi var. Teşekkül hangi dönem? Allah Resulü zamanı. Nasıl? Teşekkül, olma, şekillenme. Nasıl şekillendi? Arabın örf ve adetine göre şekillendi diyor. Oradan aldı. Oradaki kuralları, kaideleri aldı. Sonra... Nas olduğu teşkil etti. Yani diyor ki Mekke'de Medine'de uydurulan haşa bu kitap sonraları devletleri devletlerin yasası haline geldi. Allah Teala bunları ıslah eylesin. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bunların söylediği neler? Tarselcilikle alakalı bizim reddiyeler var, makaleler var. Dört tane makalem var. Bir tanesi tahrifin sidreyi müntehası. Birisi ömrünü yanlışa adayan adam Fazlurrahman diye. Diğeri katolosizmi olmayan dinin protestancı okunuşu tarihselcilik diye. Bir de tarihselciliğin tarihi. Onlar sitede var. İnkişaf dergisi vardı bizim orada çıkan makalelerdi. Vaktiniz olur okursanız istifade edersiniz. Yine tarihselcilikle alakalı Ebubekir Sifil Hoca'nın çalışmalarını da okuyun çok istifade edersiniz Allah Teala'nın inayetiyle. Peki o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanı fıkhın birinci dönemi bir, fıkh Kur'an-ı Kerim vahiy nasıl geliyordu? Soru cevap var. iki sebeb-i var. Üç hiçbir hadise yok. Allah Teala doğrudan vahy ediyor. Doğrudan vahy ediyor. Efendim bu dönemi bitirip ara verelim inşallah. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Kur'an-ı Hakim dışında tayin ettiği ahkam var değil mi? Kur'an-ı Kerim dışında tayin ettiği ahkam var. Sünnetin delip, e, delil olup olmaması, oraya ileride gireriz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifleri, onlar da hüküm ifade ederler diyoruz. E, fıkhın birinci dönemi buydu. İki, üç, dört, beşi anlatalım. Sonra Ne yapacağız? Fıkhın temel kitaplarından Zahir kitaplarından Kısaca bahsedip Kitabımız ihtiyar, ihtiyar okuyoruz Metnin tamamını okuyacağız İnşallah ibadet bölümünü tamamını okuyacağız Burada ne kadar delil varsa O delilleri siz ezberleyeceksiniz Yani Metin üzerinden daha çok gideceğiz Ama şerhe şerhi Metinden biraz okuruz Biraz efendim sözlü olarak yaparız ki e, bu 50 gün içerisinde bunları bitirmiş olalım. Estağfirullah ve tevbe ilelhamdülillahi rabbil alemin.